Muhterem kardeşlerim, insanı İslam'dan, imandan çıkaran neler vardır? Çeşitli hal ve durumlar vardır. Biliyorsunuz imanın sınırları vardır. Bu imanın sınırlarını açtığımız zaman gerisi nedir? Küfürdür. فَمَا ذَا بَعْلَى الْحَقِّ اِلَّا Hak'tan sonra geriye, geriye ne vardır ki? Daalet. Hak'tan sonra geriye dairetten başka bir şey var mıdır? Yoktur. Öyleyse imanın sınırları vardır. O sınırları açtığımızdan zaman نَعُوذُ بِاللّٰهِ Kişi imansızlığa, küf küfre, düşme korkusu vardır. Evet. Onun için bir Müslüman kişiyi İslam'dan, imandan çıkaran şeyleri bilmesi gerekir ki ta ki Allah korusun böyle bir şeyler, hani böyle bir durumla kalma korkusuyla karşılaşmasın. Birincisi, ibadette Allah'a ortak koşmak. Yani insanı İslam'dan, imandan çıkaran şeyler on tane. On tanedir. Bunların birincisi, ibadette Allah'a ortak koşmak. Bunlara alimler nevaqidul iman ve nevaqidul islam İslamı imanı nakzeden bozan şeylerdir demişlerdir. Birincisi ibadette Allah'a ortak koşmak. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor İnna Allah la yaghfiru en yüşreke bihi ve yaghfiru madune zâlike limen yeşâ Allah kendisine kas'in surette şirk koşulmasını affetmez kullarından istediği bundan gayrı günahların ne yapar? Affeder. Şirkten gayrı günahları affeder. Allah kendisini ortak koşulmasını asla başlamaz. Bundan başka başka diğer günahlarını dilediğini ne yapar? Bağışlar. Nisa suresi bu ayet kelime 116 cümle dizilmişti. Evet. Başka bir ayet keremede ise İnne men yuşrik billahi faqad harrama Allahu alayhi'l cenne. Ayet kerimenin şiletine bakınız. Ve məvahu'n nar ve min Kim ki Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki Allah ona cennetini haram kılar. Ve onun varacağı yer de ateştir. Zümmedenlerin yardımcıları yoktur. Evet, bu ayet kelime Maide suresinin 72. ayet kısmıdır. Evet, birincisi anlaşıldı. İbadette Allah'a koşma. Bu imanı nakzeder, bozar. İkincisi ise Allah'la kendisi arasına aracılar koyan, vasıtalar koyan, onlara yalvaran, onlardan şefaat dileyen, onlara güvenen, istinaad eden Kimse nasla kitap Sünnetle alimlerin icmâyiyle karşılaşmıştır. Birazcık ermede Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: Elalillahid Dinul halis halis olan bu din Allah'ın değil midir? Bilmiş ki Allah'ındır. Evet. Ve olarak min dinini kullananlar, Allah'ın dinini illa liqarrabuna ila allahi zulfan inallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yahtelifun inallaha la yahzimu man huwa kadhibul kuffar evet Allah'tan başka dos edilenler onlara biz Allah'a yaklaş bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler ederlermiş Allah'tan başka dost edilen kimseler, o dostlar hakkında, bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye bunlara biz ibadet ediyoruz. Evet. Derler. Doğrusu, Allah, onların ayrılığa düşükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Allah, şüphesiz yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola eriştirmez. Evet. Zümer, ayet kelime üç. 3. Başka bir ayet-i ise daha da açıkça bize şu ifadeyi vermektedir. Ve ya'abudûne min dûnillâhi mâ lâ yadurruhum ve lâ yenfe'uhum ve yakûlûne hâulâi şufa'ûnâ inda Allah kûn etünebbîûnallâh bimâ lâ ya'lamu fîs-semâvâti ve lâ fîl-arv subhânehu ve teâlâ Onlar Allah'tan başka kendilerine fayda ve zarar Veremeyen şeylere ibadete bulunurlar. Fayda veremiyor, zarar veremiyor. Fakat ne yapıyorlar? Onlara kunduk ediyorlar. Bunlar Allah katında şefaatçilerimizdir. Bizlere şefaat edeceklerdir derler. Ey Muhammed, ey Habibim de ki, göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şey mi? Ona haber veriyorsunuz. Allah onların ortak koşmalarından münezzehtir. Ve yücedir. Bu ayet-i günün Yunus Suresinin 18. ayet-i İmanı, kişiyi imandan çıkaran, nakit dediğimiz, yani bozan şeylerin, beş tanesini sadece bugünlük zikredelim. İman dersimizi inşallah bir dahaki haftaya, bir dahaki dersimize devam edeceğiz. Evet, üçüncüsü, müşrikleri tekfir etmemek ve onların kafir olduklarında müşrikleri ve kafirleri tekfir etmemek onların kafir olduklarına şüphe etmek veya onların doğru yolda olduklarına ne yapmak? inanmak Biliyorsunuz, küfre rıza, küfürdür. Bir insanın küfre karşı rıza göstermesi, küfrü gerektirir. Bu kaydedir Bu kaide ne denilmektedir? mellem yükaffir fe o kafir. Tekfir etmeyen kendisi kafirdir. Küfrü, küfür ehlini tekfir etmeyen kendisi kafir olur. Evet, dördüncüsü ise, kim, bakınız burası çok önemlidir, kim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasının yolunun, Resulü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan daha iyi olduğunu, daha güzel olduğunu, yahut ondan başkasının hükmünün, falan mesela falan imam veya falan şeyh veya falan veya falan devletin falan hükümetin mesela falan hükmün daha iyi olduğunu daha güzel olduğunu söylerse muhakkak ki bu insan aynı duruma düşmüştür. Evet. Dinden çıkmıştır. Veya mesela ne gibi olur? Fagutların hükmünün, Azri Muhammed Salsemin hükmünden e, daha tercihlidir. Mesela tercih edenler gibi. Evet. Bu Üç şeyde müteala edilebilir. Yani üç durumda olabilir. A. İnsanların çıkardıkları kanunların İslam nizamından üstün olduğuna inanmak. Daha üstün olduğuna inanmak. Yahut 20. asırda İslam kanunlarını uygulamanın doğru olmadığına adam diyor arkadaş 20. asırda bu oldum kardeşim hangi asırda yaşıyorsun sen nerede yaşıyorsun adam diyor evet veya İslam veya, İslam dini veya bu kanunların Müslümanların gerilemesine ilerlemesine değil terakki ve tekamül etmesine değil gerilemesine sebep teşkil ettiğine inanmak veyahut İslam kişinin kendisiyle Rabbi arasına vicdani bir mesele olup, hayatın diğer işlerine karışmayacağına, yani, e, İslam dini ibadettir. Bunun devletle siyasi iş arakası yoktur. Onu karıştırmak lazım. Böyle söyleyen bir kimse, bu sözleriyle İslam dinler çıkmıştır. Muhterem kardeşlerim. Evet, ve bu asırda, bu çağda, bu İslami hükümlerin e, uygulanması, Mesela hırsızın elinin kesilmesi ya da zina edenin recmedilmesi bunun doğru olmadığına gericilik olduğuna bu gibi bu gibi kanunların medeniyete aykırı olduğuna mesela inanmak bu da küfür gerektir. C hukuki işlemlerde yani insanlar arasında olan haklar ceza meselerinde ceza ait kanunlarda veya başka, mesela İslam'ın konularında, Allah'ın indirmiş olduğu hani hükümlerden başka hükümlerin de uygulabileceğine inanmak. Şimdi çeşitli tabirler çıktı, İslam sosyalizmi, İslam cumhuriyeti. Mesela her kelimenin arkasına bir İslam ekliyorlar, tamam bu da İslami oldu artık. Yani ne yapıyorlar? Başka bir düzenle İslami bir düzeni Mezzetmek, karıştırmak istiyorum. Biraz ondan alıp, biraz ondan alıp. Değil mi? Yani bu ne, bu ne demektir? Bu yani Allah'ın getirmiş olduğu, mesela e, göndermiş olduğu nizamı bir kısmını beğeni bir kısmını beğenmektir bu. Ayet kemerde geldiği gibi, etek furune bi bazı il ve toumiyune bi bazı. Siz bu kitabın bazılarına iman edip, bazılarını inkar ediyorsunuz. Evet, aynen. gene inanan bir insan evet bu da kafir olur. Başka hükümlerin şerii hükmünden üstün olduğuna inanmadığı halde mesela üstün değil mesela onları uygulayan evet on, mesela eee şeriatın dairesi şeri hüküm e, hükmünden daha üstün olduğuna inanmadığı halde onları onun ondan başka yani şer'i hükmünden başka hükümler uygulayan da aynı durumdadır. Velev ki adam inanmasa, madem ki hükümleri tatbik ediyor, aynı durumdadır. Hani hükmeden kimse için bu, tabii. Çünkü bu şekilde ne olmuş olur? Yani kalkıp bir insan, senin hükümleri benimsemiş ama, başka hükümler uyguluyorsa ne olmuş olur? Hangi duruma düşmüş olur? Allah'ın haram kıldığını, ister istemez ne yapacaktır? Mubak kılacaktır. Helal kılacaktır. Veya helal kıldığını, he, haram kılacaktır. Zina mesela şarap, faiz buna benzer gibi Allah'ın mesela e, şeri hükmünden başkasıyla hükmetmek gibi. Allah'ın haram kıldığı şeyleri mubah kılan kimse ise bütün ulemanın isfakıyla e, İslam dinine çıkar. Çünkü Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ Bunlar hala cahiliye hükmünü mü arıyorlar, istiyorlar. Evet ve men ahsanu min allahi hukman li cahiliyetin hükmünü mü onlar istiyorlar şüphesiz olarak inanan bir millet bir topluluk için Allah'ın hükmünden daha hüküm veren kim olabilir evet bu ayet kelime maide suresinin evet 50. ayet kelimesidir Başta bir ayet kerimede ise mümin için kat'i surette bir muhayyellik bırakmayarak hemen Allah'ın ve onun Resul'ünün yani hükmüyle hüküm vermesinin gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. "O ma kana lil mu'minin ve la mu'minetin izâ kadallâhu ve rasûluhu <gülüyor> amran en yekûne lehum el-khiyârât min emrihim." Allah'a Allah ve Resulü ger şey Hükmettiği zaman, bir hüküm ver zaman, inanan ister erkek olsun, ister kadın olsun. Artık işlerinde başka yolu seçmek, başka bir hüküm aramak ona katiyen caiz olmaz. Yaraşmaz, helal değildir. وَمَنْ ve Rasuluhu وَرَسُولَهُ فَقَبَّلَّ Allah, Allah'a ve Resulüne baş kaldıran, isyan eden, ası gelen, bir kimse şüphesiz o apaçık, bir e, tapıklı yol içindedir. Evet, beşincisi ve bugün dersimizle bu beşinci yani isla, kişiyi İslam'dan imandan çıkaran e, şeylerin beşincisiyle ittifa ediyoruz. Hmm. Allah'ın kitabı ve Resulullah sellemin sünnetinden herhangi bir şeyi sevmemek veya beğenmemek veya bununla amel etse veya kişi beğenmediği halde bununla amel etse bile Allah mahfaza beğenmediği için o kimse sevmediği için ne yapmış olur? O da kafir kalkı Kalkıp birisi diyelim herhangi bir menfaat, masraat için bunu yapsa, öyle görünse, ama kalbinde Allah'ın ve Resul'ün hükmünü bu hükmü istemese, beğenmese o adam yapmış olduğu amel boşunadır. O adam yine kafirdir. Çünkü amelden önce kişinin itikadı, inandığı şey önemlidir. Ameller o itikada, o imana bina edilir. Evet. Bu ait buna delil ayet kerme vardır. "Fe la wa rabbike la yu'minun hatta yuhakimuke fima şecere beynehum ey habibim. Rabbine yemin olsun ki onlar iman etmiş sayılmazlar ta ki aralarında çekiştikleri, çekiştikleri şeyde Niza ettikleri şeyde seni hakem yapmadıkları, seni hakem kılmadıkları müddetçe onları iman etmiş sayılmaklar. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَبَيْتٍ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Ondan sonra bakınız, ondan sonra senin verdiğin hükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan, bakınız kalpte bir sıkıntı duymadan tamamen yani bir sıkıntı, bir tereddüt veya bir sevmezlik veya bir beğenmezlik duymadan tamamen teslim olmadıkça, kabul etmedikçe inanmış olmazlar. İşte bu ayet kelimiyle Müslümanın e, amel edeceği, yani Allah'ın ve Onun Resulünün hükmünden gelen her şeyde amel edeceği ne varsa, bunda kalbinde herhangi bir sıkıntı, bir tereddüt, bir sevmezlik veya bir beğenmezlik yatıyorsa, o adam amel etse bile yine Müslüman değildir. Çünkü o ya bir ikrah üzerine amel etmiştir veya bir menfaat masrata binen amel etmiştir. O insan yine bu halde Müslüman sayılır. Evet. Bu maddeler daha önce zikrettiğim gibi yani insanı imandan imandan çıkaran, mevzumuz iman biliyorsunuz, çıkaran şeyler o maddedir. Bunları her Müslümanın bilmesi gerekir. Ta ki imanın sınırlarını ne olduğunu bilmesi. Biliyorsunuz küfür ile iman arasında sınır vardır. Az önce bahsettiğim gibi. Bu sınırı aşmak için kişi e, ne yapması gerekir? Bu sınırları, hudutları bilmesi gerekir. Yani neleri aştığı zaman kişi imansız olur, İslam'dan çıkar, Allah muhafaza küfre girer. Neleri aşmadığı zaman imanında sabit kalır. Bunlar nesi gerekir? Kısımda... Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdelillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şururi anfusina ve min seyyat-i amalina men yehdihillahu felamudillela ve men yudril felahadiyela ve, ve eşhedü en la illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahumme salli ve sellim ve ala abdike ve resulike Muhammed ibn Abdullah ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yomil din anna <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, geçen haftaki sohbetimizde sizlere imanın kavramı, hakikati ve sınırları üzerine bir ders işlemiştik. <gülüyor> Bu hafta bu dersin geri kalan kısmını, yani devamını göreceğiz inşallah. Geçen dersin hülasası olarak bu mevzuyu seçmenin sebeplerini ve önemini anlatmıştık. İman, lügavi ve şer'i tarifini yaptık. Ondan sonra hep beraber e, Cibril hadisinin sert edilişini gördük. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem'e gelip imandan, İslam'dan, İhsan'dan sorduğunu gördük. İman ve İslam arasındaki fark aynı zamanda İslam'ın tarifini de gördük. Tahkiki bir imanın yolu ilim ile olduğunu gördük. İmanın iktizaları yani gereklerini gördük. Ondan sonra imanın halavetini yani tatlılığını ve bunun bu tadı nasıl elde edilebileceğini anlatan hadisleri size arz ettik. İnsanı imandan ve İslam'dan çıkaran, yani imanın sınırları dediğimiz, İslam'ın sınırları dediğimiz, bu sınırlardan çıkaran şeylerin beş tane maddesini gördük ve bunları izah ettik. Bunlar on tane olduğunu ifade etmiştik. İmanı bozan, sınırlarını aşan, ona zıt olan hallerin şimdi geri kalan beş tanesini inşallah bu dersimizde göreceğiz. Daha sonra amelin imandan bir rüsv olup olmadığını göreceğiz inşallah. Kişiyi imandan ve İslam'dan çıkaran hallerin altıncısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dininde bir şeyi veya onun mükafat ve ceza olarak bildirdiği şeylerle alay etmek. Taktı bir insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize getirmiş olduğu gerek farzlarda ve gerek sünnetlerde bir insanın kalkı bunlardan bir tanesiyle alay ederse hafife alırsa, küçük görürse bu adam imandan çıkar. Evet kim bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime gelmiştir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَلَئِنْسَ اَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا لَخُودُ وَنَلْعَبُ Ey Habibim sen onlara sorsan hallerinden onlar diyeceklerdir ki biz sadece eğlence içindeyiz. Eğlence ve Oynamaya daldık. Kul ebi ve ayatini ve rasulihi kuntum testehsilun. Müslümanlar İslami bir mesele üzerinde kalkıp ne yapıyorlar? Bunları alıyor alıyorlar, hafsa alıyorlar ve diyorlar ki biz sadece ne yapıyorduk? Eğlenceye oynadık. Cenab-ı Hak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi diyor ki, kul onlara söyle, siz Allah'la mı, ve onu Resulü ile mi, Allah'ın ayetleriyle mi, ve onu Resulü ile mi kuntun testezi alay mı ediyorsunuz? La tabi tediru. hiçbir özür dilemeyiniz. Tat kefertun ba'de imanı. Bu da kasıt münafıklar. Siz imanından sonra inkar ettiniz, kafir oldunuz. Bunlar da zahiri bir vardı. Bu alaylarından dolayı Cenab-ı Hak onlara hayır özür dilemeyin, siz imanınızdan sonra kafir oldunuz. Tövbe Suresi ayet 65-66 Yedincisi, büyü yapmak, karı kocanın arasını açmaya çalışmak, bir takım şeytani usullerle, usullere başvurarak e, insana istemediği şeyi yaptırmak hep büyü çeşitlerindendir. Kim bunu yaparsa kim bunu yaparsa veya buna razı olursa kafir olur. Kim bu büyü yaparsa veya buna razı olursa o kimse kafir olur. Bakınız şu ayet-i kerime e, bu da ne kadar açıktır. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْرُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ <سُليمًا> Süleyman'ın mülkü üzerine şeytanların onlara okudukları veya haber verdikleri şey üzerine tabi oldular. Yani uydurdukları yalanlara, onlara öğrettikleri şeylere Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine o insanlar ne yaptılar tabi oldular. Ve ma kafar Süleyman, velakin şeytanlar kâfir oldu. Süleyman Aleyhisselam kâfir olmadı. Fakat şeytanlar kâfir oldular. Öğretirler insanlara sihri, insanlara sihri öğretmekle. Burada kâfir olmalarına sevinç duyuyor. İnsanlara sihir öğretmekle, büyücülük öğretmekle kâfir oldular. Ve umdira alal melekain bi Babile Haruta ve Marut. O iki meleke inen, Babil'de, o iki meleke inen kimseler Harut ve Marut'tu. İki kişiydi. Harut ve Marut. Harut. Ve ma yuallimâni min ehadin hatta yekûlâ innemâ nahnu fitnetun felâ tekfur. Hiçbir kimseye bir şey öğretmezlerdi. Ta onu imtihan edip, yani bak, biz biler fitneyiz. Seni imtihar ediyoruz. Kafir olma. Küfür etme. Bunu demeden hiçbir şeyi onlara öğretmezlerdi. Şe taallemunu minhumâ mâ yufarrikûne bihi beyne'l-mer'i vez Bunlar haro demaruttan, tarihi kocadan veya kocayı karıdan ayıran şeyleri sadece öğrenirlerdi sadece bunu aldım hatta bunu öğrendim. Ve ma min ahadin illa bi Allah'ın izni olmadan bunlar katiyen, Rabbüke Allah'ın izni olmadan bunlar katiyen zarar verici değildirler. Demek ki sihir dahi yani Allah'ın izni olmadan tesiri mümkün değildir. Evet. Ve ta'lemun ma yadurruhum ve la yanfa'uhum. Onlar o Harut'tan ve Marut'tan kendilerine faydalı olan şeyleri değil de kendilerine zarar veren şeyi öğreniyorlar. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اِشْتَرَاهُ مَا لَهُ Onlar bildiler ki satın aldıkları öğrenerek satın aldıkları şeyin ahirette kendilerine hiçbir nasip olmayacağını bildiler. وَلَوْوِئْسَ مَا شَرَوْبِيْا اَنْفُسَهُمْ Nefislerinin satın aldıkları şeyi ne kadar kötü oldukları, ne kadar kötü olduğunu Leukhanu Yaalemun ah bilseler. Evet, bu ayet kelimesi açık olarak e, nasın, e, bu nasın ifadesiyle e, büyü yapan ve yaptıran kimsenin e, kafir olacağı hükmü çıkmıştır. Bu ayet kelimesi Bakara suresinin 102. ayet kelimesidir. 8. Hal kişiyi imandan ve İslamdan çıkaran. Müşriklere yardım etmek ve onları Müslümanlara karşı desteklemek. Müşriklere yardım etmek ve aynı zamanda Müslümanlara karşı ne yapmak? Onları desteklemek. Bu müzde Ayet-i e gelmiş Cenab-ı Hak böyle olanları şiddetle kırılmıştır. Ya <Sessizlik> eyyüvellezine âmenu, ey iman edenler, ey müminler. La tettekuz el yahud ven evliya. Siz Yahudi ve Hristiyanları sahte surette kendinize dost edinmeyiniz. Kendinize dost edinmeyiniz. Ba'buhum evliyau ba'd. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizin dostunuz değil. O kafirler var ya Yahudiler ve Hristiyanlar onlar aslında birbirinin dostudurlar. Sizin dostunuz değil. بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ minkum. İşinizden hangisi onlarla dostluk kılarsa, onlarla dost olursa, فَاِنَّهُ <gülüyor> milhum. Bilsin ki onlardandır. Evet. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ Allah muhakkak ki zalim bir kavme bir topluluğa hidayet vermez. Yani böyle olanların zalim olduğunu, onlardan olduğunu Cenab-ı Baheet kelimede açık şey ifade etmiştir. Maide Suresi ayet elli bir. Muhterem Müslümanlar bunun sebebi çünkü imanla küfür hiçbir zaman bir arada yaşayamaz ve bir arada duramaz ve bir arada çalışamaz. Muhakkak ki iman la küfür ta Tevhid mücadelesi başladı. Tevhid ve şirk, iman ve küfür mücadelesi başladı günden beri. Bugüne kadar mücadele etmiş. Aynen ışığın ışık ile karanlığın birine zıt olduğu gibi imanla küfür birine zıt olmuştur. Tatliye bir arada durmayacaktır. Ve duramaz. Evet. Dokuzuncusu. Kim? Bazı insanların Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı dışına çıkabileceklerine inanırsa kafir olur. Hı hı. Kim ki dese, evet Hz. Muhammed Asrın bir şeriatı var. Ama ben e, bu şeriattan hı hı. çıkabilirim. İlla o şerata yani bağlanmam şart değildir. Bakınız işte bak e, Hz. Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın şeratına bağlı değildi. Onun şeratından çıkmıştı. Ben de e, çıkabilirim. Bunda bir mani yoktur. Veyahut sadece şeriat denilen bir şey yoktur. Tarikat vardır. Şeriat, önce şeriat vardır. Şeriat satırdan ibarettir. Ondan sonra tarikat vardır. Ondan sonra hakikat mertebesi vardır. Kim ki bunları şeriatın ayrı şeyler görürse, çıkılacağını caiz görürse, bu adam kafir olmuştur. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu din, kamil bir din ise... Onun dişler çıkma çıkmanın küfür olduğuna inanıyorsa va ben nasıl çıkabilir? Hz. Aleyhisselam'ın şeriatı ile Musa Aleyhisselam'ın şeriatı farklıydı. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bütün aleme bu şeriat bu düy ile gelmiştir. Ve bu kıyamete kadar bakidir ve devam edecektir. Lakin önceki peygamberler muayyen şeriatlarla muayyen kavimlere geliyordu. İcabında aynı anda, aynı zamanda iki üç peygamber bir arada bulunabiliyordu. Fakat bir peygamber diğer peygamberin şeriatına bağlı değildi. Aynen Hz Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'ın şeriatına bağlı olmadığı gibi. Çünkü Musa Aleyhisselam Ben-i İsrail kavmine gelmişti. Hızrı Aleyhisselam bundan mükellef değildi. Onun şeriatı ayrıydı. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı onların şeriatı gibi değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı bütün beşeriyete hitap eden, mükellef kılan bir şeriattır. Bu ne? Daha önceki şeriatı tabi olan kimseler dahi ne yapılmış? Daizdirmiştir. Hristiyanlar, Yahudiler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iman etmeleri onun şeriatıyla amel etmeleri dair demiştir. Öyleyse Muhammed sallallahu aleyhi ve şeriatından çıkmak veya çıkılacağının caiz olduğunu zanetmek bu küfürdür, imansızlıktır. Evet. Bu mevzu da Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Bakınız. Ve men yetrigayra'l-islam dinen felen yuqbalu min kim ki İslam dininden ayrı bir din, ayrı bir şeriat ararsa, kat'i surette bu ondan kabul görülmeyecektir. Ayet çok açık. Evet. وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ O, bu hareketiyle, bu çıkışıyla, ahiret gününde hüsrara erenlerdendir. Ali Minas Suresi ayet-i 85. Evet. 10. madde. Allah'ın dininden, Bakınız, bu, on, bu son madde çok önemli muhterem kardeşlerim. Anladın dininden bir şey öğrenmemek ve, yap, ve yapmamak suretiyle yüz çevirmek. Bir adam ne İslam'ı öğrenmek istiyor, ne de İslam'ı yapmak istiyor. Ve bu öğrenmemesiyle ve yapmamasıyla ne yapmış oldu? İster istemez bu haliyle yüz çevirmek cumla karşılaşıyor. Yani Öğrenmemek ve yapmak suretiyle yüz çevirmek. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَمَنْ أَظْلَمُ zikre bi ذُكْرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُنَّ anha. Kendisine Rabbinin ayetleri zikrolunduğu, hatırladığı, hatırlatıldığı an ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Evet. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِم۪ينَ مُنْتَقِمُونَ biz, muhakkak ki mücrimlerden, günahlardan intikam alacağız. İntikam alacağız, diyor Cenab-ı Hak. Sezdeş Suresi ayet Kerime 22. Bu ayet Kerime ile bir insanın e, dinini öğrenmemek istemesi, öğrenmemesi ve bu suretle yapmaması ve bu şekilde de e, yüz çevirmesi, takviye sünnetle caiz değildir, kişi İslam'dan çıkarır. Evet, Muhterem kardeşlerim. Bu imanı, İslam'ı bozan şeyleri Müslüman şaka dikkat edin bakın, Şaka veya ciddi hatta korkarak bile yaparsa fark et. Bu adam iyi dinden çıkar. Kafir olur. Yani İslam dinden çıkar. Eğer zorlamak söz konusu ise farklı bir adam zorlanırsa bu maddelerden bir tanesine zorlanırsa o şahıs o zaman dinden bu zorlandığı için çıkmaz. Peki zorlama nasıl olabilir? Mesela ölüm tehdidi veya vücutlar vücudular herhangi bir organın kesilmesi veya kişinin üzerinde ömür boyu sakatlık bırakacak bir işkence veya mallarının alınması ve benzeri haller Bunlar ikra zorlama sayılabilir. Evet. Bütün bunlar büyük tehlike sayılabilecek yani bu maddeler büyük tehlike sayılabilecek ve ekseriyeti vuku bulunabilecek şeylerdir. Yani Allah muhafaza müslümanın bir sınırları iyi bilip dikkat etmesi gerekir. Evet. Bir müslümanın bunlardan kaçınması nefsi üzerinde bu gibi bu gibi hallerden korkması muhakkak ki allah'ın azabına neden olacak amellerden ve onun can yakıcı azabından allah'a sınırız muhterem kardeşlerim amel imandan bir cüz müdür yoksa değil midir eskiden beri alimler arasında münakaşaya malzeme olmuş. Bu mesele Serefi Salihin ile diğer taifeler arasında bir görüş ayrılığına götürmüş. Bu yözuda iki tane görüş vardır. Birincisi, amel imandan bir cüzdür. Yani, Hükminin yapmış olduğu ameller imana dahildir. İmandandır. Bu görüş Cumhur Selef-i alimlerin görüşüdür. Buna sahabeler, tabiin, tebe-i hepsini e, ekleyebilirsiniz. Bu görüşe aynı zamanda kavarişler, mutezileler, onlar da ehl-i sünnetle beraber buna katılmışlardır bu görüşe katılmışlardır. Evet. Buna deliller yoktur. Mesela delillerden bir tanesi Bakara Suresi'nde Cenab-ı Haklı şu ayet kırmıştır. Ayet 143. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Hükümler vakalara, durumlara göre tedirici olarak gelmiş ve inmiştir. İlk zamanlar Müslümanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e beraber maktıse doğru, yani mescidi aksaya doğru namaz kılıyorlardı. Ondan sonra Cenab-ı Hakk kendilerini mescidi Haram'a doğru yüzler çevirmeleri. <gülüyor> O taraf onu kıble edilmeleri, namaz kılmaları emedilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette Kuba Mescidi'nde namazındayken sabah namazında birinci rekat, birinci rekat bitmişti. İkinci rekatta "Fevalli vechake şatral mescidil haram. yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir ayet-i muhatap oldu. Ve ondan bütün Müslümanlar onunla beraber yüzünü mescide arama çeviriler namazında. Daha sonra sahabelere şöyle bir kuşku düştü. Deder ki Ya Resulallah, bizim şu ana kadar mescide i Aksa'ya doğru, Kudüs'e doğru kıldığımız namazlar ne olacaktır? Yani bunlar Allah katında e, makbul mudur? Değil midir? Madem Kabe'ye doğru, Mescid-i Haram'a doğru namaz kılmamış, kılmamız gerekiyordu. Doğrular oydu. Önceki yani Mescid-i Aksa'ya doğru kıldığımız namazlar ne olacaktır? Hemen bu soruya Kur'an-ı Kerim cevap vermiş. Cenab-ı Hak vahiy ile ayet-i kerime indirmiştir. Ayet-i kerime de Cenab-ı Hak şöyle diyor. وَمَا Allahu li لِيُّدِعَ اِيمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَنَا Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Bakın şimdi. İmam Bukhari Rahmetullahi Aleyh iman bahsinde bu ayet-i amellerin imandan bir rüz olduğuna delil olarak getirmiştir. Amellerin imandan bir rüz olduğu babı hemen ilk olarak bu ayet getirir. Çünkü sahabelerden gelen tefsirde hemen bu ayet-i kerime ederken ederek diyorlar ki, ey sarat edin burada imandan kasıt, iman değil namazdır. Yani Allah sizin namazlarınızı zayi edecek değildir. Ama Allah o namazlara iman ismini vermiştir. Çünkü ameller imanlar verecektir. Evet. <Sessizlik> İnnallâhe bin nâsile rahim. r ki Allah İnsanlara karşı nedir? Re'fet ve merhamet sahibidir. Evet. Sünnetten deli getirelim. Salim, o da babasında. O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle bir rivayette bulunur. Semi'an nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme raculen ye'izu e'kâhu fil hayâ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gördü ki kardeşini hayat konusunda ne yapıyor? Ona vaaz bulunuyor. İnşaat ediyor. Fakale, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buydular, El haya mine'l iman. Haya, imandandır. Haya nedir? Bir ameldir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayanın imandan olduğunu söylüyor. O zaman demek ki ameller imandandır. Yani imandan birçok. Evet. Bu Müslüman rivayeti. Böyle rivayetler çok gelmiştir sahabeler Allah'ın Resulü'nü sanmış. iman nedir? İmanı tarif ederken bazı ameller zihnetmiş. Yani bu ameller imandan bir cüz olduğunu gösterir. İkinci görüş ise ameller imandan bir cüz değildir. Evet. Yani imana girmez. Bu görüş İmam Ebu Halife Rahimullah'ın hocası tabi imamlarından Hammad İbn-i Süleyman Ondan sonra İmam Ebu Halife ve Mürciye taifesinin görüşüdür. Yalnız aralarında şöyle bir fark vardır. Bakınız bu farkı iyi anlayalım. Çünkü önemli bir nokta var. İmam Ebu Halife her ne kadar amellerin imana girmeyeceğini, girmediğini söylemiş olsa dahi yani Söremişse buna şöyle bir kayıt getirmiştir. Demiştir ki her ne kadar amel imandan bir rüz olmasa bile şer'i amelleri yapmak farzdır. Yapmayan azaba müstahattır. Amel ona göre iman tasdiktir. E, ameller imana dahil olma. Kur'an'da iman ve amel ayrı olarak şer'e olarak edilmiştir. Ama amel etmeyen bir insan azana müstehaktır. Şerif amelleri yapması fardır. Mürciye ise, mürciye taifesi ise ameller imandanı onları görmemiş ve şöyle bir tabir eklemiştir. Bu tabir ne kadar yani e, sakat ve ne kadar düşük bir inanç olduğunu yani her mümin anlar. Diyorlar ki nasıl kafire nasıl kafire sevap ve salih amel fayda vermiyorsa bir kafir kafir desen ki ben sana 500 tane para vereceğim kafirle namaz kıl. Evet. Nasıl bu kafire fayda vermiyor? Vermez diye iman mı? Aynen aynen diyor eee bir mümin yani bir mümin masiyet işlese ve amel yapmasa buna da bunun da bu imanına zarar vermez. Nasıl kafire e, salame işlemesi fayda vermiyorsa bir insan diyor bir mümin günah işlese ameller yapmasa diyor bu ara zarar vermez. O iman cibri imanı gibi. Çünkü iman etmiştir. Amel etmesi şart değil. Diyor. İman yeterlidir diyor. Evet. İmana zira verilmiştir. Öyleyse Cumhur alimlerle İmam Ebu Hanife Rahmi arasında fark burada sadece lafzı ve teorik bir ihtilaftır. Lafızda fark vardır. Amelleri mesela iman tarifini yaparken biz ne diyoruz? E, iman kalbine tasdik, dille ikrar, azalan amel. O diyor ki iman talb tasdik e, talb ile tasdik dille ikrar. Ama diyor ki amel etmilen bir adam e, azama müstahattır diyor. Evet. Demek ki fark tarifte ve lafızda fark var teorik olarak. Neticede aynı şeye dönüyor. Evet. Cehmiler. Cehmis safra ona tabulanlar ise iman sadece marifetten ibarettir. Bakınız. Yani Allah'ı bilmedir. Bilmeden ibaret saymışlar. Ve demişlerdir ki marifet ve marifet ve tasdik aynı şeylerdir. Kişi illa onu mutlak etmesi şart değildir. Yani bir adam Allah'ı bilse cemilere göre bu yeterlidir. Tasdik etmesi, ikrar etmesi gerekmez ondan göre. Çünkü diyorlar ki marifet yani Allah'a ne bir ilimdir. O yani söylemesiyle o ilim sönmez diyor. Yani dille söylemesi Gerekmez. Onlar da iman marifetini var Allah'a iman Yani bildim. Allah bildin yeter. İkaret yeter. Onlar da böyledir. Evet. Selefi-salihin. Bakınız. Şimdi burada iman konusunda herkesin dikkat edeceği noktalar var. selefi Salih ve iman-ı iman konusunda ittifak ettikleri noktalar. Yani Terefisali arasında bu iman konusunda bu noktalarda ittifak edilmiş. Hepsinin bu mözda aynı görüşe sahip. Bir, kalb tasdik etmeyip imanı, kalb tasdik etmeyip dil ile ikrar eden kişi münafiktir. Yani adam, kalbi Sadece dille ikrar etmesi sebebiyle münafıktır, mümin değildir. Bunların e, azapları inkarcılardan daha şiddetli olacak. Niye? Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Allah-u Teala'sında "İnnel münafıkîne fi'd-darkıl <imle> Münafıklar cehennemin en <el> alt tabakasında <koyuyorlar> evet. Demek ki kâfirlerin azabından daha şiddetli. Kâfir açık olan da diyor, düşman. Ama bu adam ben Müslümanım diyor. Bu daha tehlikeli. Aldatıyor. Evet. İki, demek ki yani hem taktik e, e, dille hem ikrar, hem kalbi taktik şarttır. Bir insan kalkıp dille ikrar etse, kalbi tasdik etmese bu adam mürafıktır. Terefsaneye göre değildir. Çünkü diliyle ikrar ediyor fakat kalbiyle tasdik etmiyor. Evet. İki, aynı şekilde yalnız Kalple bilmekte yani kalple yani bilmesi iman için yetmez. Bir adam kalbiyle bilse fakat bu adam dille ikrar etmese ve o kalbi tasdik etmesi ve dile ikrar etmesi nedir? Bunun için gereklidir. Çünkü firavun ve kavmi firavun ve kavmi Musa ve Harun'un doğru olduklarını biliyordu. Ama fakat bunlar ne yaptı? Tasdik etmedi. Ve dille etmediler. Yani Kiraun ve Kavmi, Musa Aleyhisselam doğru olduğuna, kalbine tasdik, dille ikrar etmedi. Ama doğru olduğunu biliyor musun? Evet. Aynen kitap ehli. Hristiyan ve Yevud'ler. asr Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olduğunu, he, doğru olduğunu biliyorlar. Ama tasdik edip ikrar etmiyorlar. Allah hepsini de hem Tıravuz ve kavmi hem Eyl-i Kitab'ın azam söylüyor. Onları kafir sayılır. Evet. Evet. Yalnız ikrar konusunda şöyle bir istina gelmiştir. Şayet diyorlar dil ile söylemesi. İkrar, dille söylemektir din ile söylemesini engelleyen bir sebep varsa adam mesela dilsiz kalbi iman ettikten sonra söylemeye fırsat bulmadan ölen Allah'ın üstüne zamanında yani böyle insanlar çıkmış adam iman etmiş fakat tam Müslümanların dağısına geçememiş mesela söylesin, müştere ölecek ama iman ediyorsa söylüyor. Ölüyor mesela. Bu defa e, bu bunu bunun şeyi geçerli. Yani fırsat bulmadan hani ölen söylemiyor fakat iman ediyor, kalutan gidiyor. Veya şehadeti söylemesini engelleyen ikrah, zorlayıcı baskı var. Evet, Bundan istina edilmiştir kafirler arasında. Eee baskı var. Müslümanların safına geçmemiş. Bunlar isna edilmiştir. Evet. Yani Müslümanların safında olsa bunu ikrar edilmiştir. Üç. Allah'ın Allah'ın kulların isteği Allah'ın evet kullarından istediği hem söz, hem söz olarak, hem de yani insanın e, dil ile e, kalkıp Eşhuden la ilahe illallah ve eşhudenne Muhammeden Resulullah demesi, bunun dilini söylemesi. Bu bir sözdir. Bu bir ameldir. Sözden maksat kalbin sözüdür yani kalbin tasdik etmesi bu kalbin sözüdür. <gülüyor> bu da tasdiktir. Dilin sözü ise eşşudel la ilahe illallah resulullah demesi bunu kabul etmesi, dille ikrar etmesi ise bu da kalbin tasdik ettiği şeyleri kalbin kabullendiği şeyleri ne yapmaztır? İkar etmesidir. Evet. Dördüncü serifsal arasında ittifak edilen nokta iman konusunda bir kimse imanı kalbiyle tasdik edip, dille ikrar etse fakat farz olan amelleri yerine getirmese bir adam kalbiyle tasdik ediyor dille de ikrar ediyor ama farz olan amelleri yerine getirmese bu kimse Allah'a ve Resulüne karşı gelmiştir. Kitap ve sünnette haber verildiğine göre Allah'ın azabına bu şahıs uğrayacaktır. Yalnız bu mevzda, selef arasında bir namaz konusunda ihtilaf edilmiştir. Kimisi demiştir ki, e, namazı kılmasa, ki inansa, tembelliğinden kılmasa, bu adam yine kafirdir. Bu İmam-ı Ahmet, de Rahavey ve hadis tehdinin görüşüdür. Diğerleri demişlerdir ki, bu adam namaz kılmasa e, kâsır olarak ölme, Buna hat, ceza uygulanır. Müslüman olarak ölür demişler. Diğer e, konularda ise ameli konularda azap edilir demişlerdir. Ama kâsır olmaz. Ki bunda ittifak var yani. Bir namaz konusunda bir var. 5. Haramı kabul edip haramı, e, haramı helal kabul etmeden haramı haram sayıyor. Helal kabul etmiyor. Ama o haramı işliyor. O büyük günahı işleyen kimse ölmeden önce tövbe etmezse bu kimse kiaf olarak ölmez. Yani büyük günah işleyen bir insan o günahın helal görmezse Allah'ın rahmetini, Allah'ın kabulleniyor fakat nefsine uyuyor. O günahı işliyor. Bu adam eğer ölmeden önce Tövbe ederse ne ala? Tövbe etmezse bunun bu hali Cenab-ı Hakk'ın e, ona yapacağı muameleye kalmıştır. Allah onu isterse adaletiyle azap eder ve isterse rahmetiyle mahfret eder. Fakat bu adam bir büyük günahtan dolayı tövbe etmediği için kafir olmaz. 6. Allah insanlara kalplerine göre tükmecektir. Bakınız, yahu metübles teraır o gündür. Kalplerdeki bütün gizli olan şeyler, yani bütün sırlar açığa çıktığı gün. Evet. İnsanlar ise yani bizler zaire göre hüküm e, vermelidirler. Yani ben şimdi karşıma bir Müslüman aldığım zaman, onu ben zaire göre hüküm veririm namaz kılıyorsa, İslam emirleri yerine getiriyorsa, deriz ki bu adam mümindir, Müslümandır. Onun iç durumu, kalbin durumu beni kendinmez. Hani bu mürzü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemine kaydı gelmiştir. نَحْنُ نَعْكُمُ بِزْظَوَاهِرِ وَاللّٰهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرِ Biz zahire göre hüküm veririz. İnsanların iç hal durumlarını Allah temelli Evet kişi la ilahe illallahı şahitlik ederek söylerse şahadetinin gerektirdiği ameller ondan istenir. Şahadetin gerektirdiği ameller ondan istenir ve bu konuda zorlanılır. Hani bazıları bu zorlama konusunu yanlış anlıyorlar. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet dikirme vardır. La ikraha't-din. Dinde zorlama yoktur. Bu ayet yanlış anlaşılmıştır Dine girmede zorlamıyor. Yani ben bir Hristiyanı, bir Yahudi'yi, bir Mecusi'yi, bir müşriyi İslam'a zorlayamayız. Ama bir insan İslam'ı kabul ettikten sonra, Müslüman mümin olduktan sonra onun dini yaşamasında zorlama vardır. Dini yaşamaya zorlanır. Evet, İslam'ın ahkamı üzerine icra ettirilir. Evet. Ona Müslüman muamelesi yapılır ve Müslümanın sahip olduğu haklara o da sahip olur. Hadislerde, yani hadislerde geldi geldiği gibi ben insanlar, hani Müslüm'de, Buhar'da geldiği gibi, La ilahe illallah, Muhammed-i Resulullah deyinceye kadar mukatir etmekle, savaş yapmakla emri oldu. Bunu yaparlarsa, hani bir rivayette, ee, nama, namazlarını ve zekatlarını kılıncaya kadar e, lafı da gelmiştir. Bunu yapıncaya kadar onlarla mukave etmek ömrü olur. Eğer bunları yaparlarsa onların kanları ve malları e, nedir? Haram kılınmıştır. Ancak İslam'ın hakkı müstesna ve olan hesapları bu ayrı. Yani Müslümanlara sahip, Müslümanların sahip oldukları haklar o da buna sahip olur. Ondan diğer amelleri yapması istenir. La ilahe illallah bozacak bir amel yapmadıkça veya söz söylemedikçe ona Müslüman muamelesi yapılır. Yani o kimse mümin ve Müslüman La ilahe illallah diyor ve amel ediyor. Açık olarak sarih bir küfrü ortaya çıkmazsa bu adam ona Müslüman muamelesi yapılır. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabelerle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri, müşrikler Hristiyan ve Yehudlar arasında çeşitli savaşlar olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri Bukhari'den Müslümin yapmış olduğu rivayette Cüheyle kabilesinden Hurka denilen mıntıkasına savaşı gönderir. Bunlar arasında Üsmanetimiz Zeyd de bulunur. Diyor ki, Zeyd İslamiyetimiz değil, hem kendisi anlatıyor hem kendisi başına geliyor hadise. Buraya cihada gönderildi. Sahabiler göndermişler ve onlarla diyor sabah karşılaştık. Sabah vakti karşılaştık ve diyor düşmanı yendik diyor. Düşmanı geldik arkadaşımla ben diyor onlardan bir tanesine diyor tavuşluk diyor müşler yenilmiş hizmete uğratılmış ve kaçıyorlar cül müstametimizi ben arkadaşımla diyor onlardan bir tanesine diyor yetiştim diyor arkadaşım diyor ona hani tezalerden bir tanesi onlar onlar sezarili. Arkadaşım diyor ona bir şey yapmaktan intihal etti diyor ve diyor o halle diyor baktık diyor biz onu öldüreceğiz diyor hemen dedi ki Aşhedu Allah illa illa Allah ve Aşhedu men diyor ben diyor onu dediği halde diyor kılıcını çıkarıp onu öldürüyor. Medine'ye dönünce diyor, baktım ki haber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ulaşmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırdı diyor. Ve dedi ki, Ya Üstami O La ilahe illallah dediği halde sen onu öldürdün. Evet ya Resulallah öldürdün. Çünkü o bu. Çünkü o korkusundan bunu söyledi. Çünkü o bunun korkusundan söyledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kırptı. Hel şakakta kalbehu üç defa. Hel şakakta kalbehu her şakakta kalbehu sen onun kalbini açıp yarı baktın mı? Sen onun kalbini açıp yarı baktın mı? Ve dedi ki o la ilahe illallah dediği halde sen onu öldürdün mü? Sen onu öldürdün ha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar üzerine durdu ve buna bu kadar ihtimal gösterdi. Üsâmet ibn Zeyd, Zeyd'in bu durum o kadar ağırına gitti ki, dedi ki, ah, keşke diyor, o gün Müslüman o, olsaydım. Yani Müslüman olmayı o gün denemezsin. O kadar ağırına gitti. Yani daha önce Müslüman olmasaydım, yani bu sözü duymamış olsaydım, keşke bugün Müslüman olsaydım. Gibi yani derdesine böyle bir duruma düştü. İşte bu hadis-i şerif, muhterem kardeşlerim, e, tereci salih'in alimler için bir laf olmuştur. Bir hüküm olmuştur. Nasıl bir hüküm? Yani insanların bir zahiri durumlarına göre hüküm veririz. Onların batın iş durumlarını Allah tevelleder. Çünkü bir insanın korkudan bunu söyleyebilir. Ve kalbinden iman etmediği bile. Zahire göre ne yaparız? Hareket ederiz. Bu şekilde muamelat Muhterem kardeşlerim, bu meyanda Abla-i Mesud'un Allah kendisine razı olsun. Hazreti Temel radıyallahu anh'ın olduğu şu rivayet, şu eser ne kadar dikkat çekicidir. Bunu size meare okuyorum. O şöyle diyordu. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vahiy ile gizli hallerinden sorumlu tutulurlardı. Vahiy iniyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Kalkıp kalbinde bir halel olsa, bir boşluk olsa, bir yanlış inanç olsa veya dıştan ikrar edip kalpleri tasdik etmese Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu ne oldu? Vahiyle ile beyan ediliyor. İnsanlar bunlardan sonuçluyordu. Vahiy iniyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatıyla vahiy kesilmiştir artık bundan sonra kimseye vahiy gelmiyor. Bugün sizi gördüğümüz amellerinizden dolayı sorumlu tutarız. Yani zahire sizden gördüğümüz amellerle ancak siz sorumlu tutabiliriz. Başka şeylerle sizi sorumlu tutamayız. Bu yüzden kim bize hayır ve adalet gösterirse onun emin onu emin sayar ve onu güvenilir, kabul ederiz. Kim bize karşı adaletli e, davranırsa ve hayır muamele yaparsa biz onu emin sayar ve ona güveniriz. Onların gizli hallerini araştırmak bize düşmez. Yani tecessüz yoktur. Yani ben bundan şüphe de bunun gizli halleri araştırayım. Acaba bu gerçekten iman etmiş midir? Değil midir? Yoksa bu münafıklardan mıdır? Değil midir? Gizli hallerini, insanların hallerini araştırma yoktur. Evet. Onların gizli hallerini ne yaparız? Araştırma bizi düşmez diyor. Gizli hallerinin hesabını da Allah görür diyor. Onların gizli hallerin hesabını kıyamet gününde Cenab-ı Hak ne yapacaktır? Görecektir. Bizi zahiren, bize zahiren sana hal gösteren kötü muamele yapan, kimselerden emin olamayız. Çünkü zahiren bu adamlar e, Müslüman hukukunu çiğnemiştir der. Biz bunlardan emin olamayız. Niyetinin iyi olduğunu söylete bile ona inanmayız. Bir insan dedi ki ben iyi niyetliyim. İyi niyetli olduğu halde kalkıp bir Müslümana zarar <gülüyor> verirse bu insan bunların emin olabilir mi? Olmaz. Belki kendisinin emin olduğunu söylese bile. Evet. Bunu Buhari nakletmiştir. Buraya kadar muhterem kardeşlerim sizlere imanın kişiyi İslam'dan çıkaran maddelerini gördük. Verkadan amelin imandan bir düz olup olmadığını görmüş olduk. Daha sonraki inşallah gelecek olan dersimizde sizlere imanın artıp artmadığını, eksilip eksilmediğini, ziyadeleşip veya ziyadeleşmediğini, noksanlaş, noksanlaşmadığını, ziyadeleştirir mi, Noksanlaşma, e, noksanlaşır mı, bunu, ondan sonra iman ehli'nin derece olarak müminlerin birbirinden farklı oldukları, ondan sonra imanda vesvese meselesi, ondan sonra ne gibi ameller kişinin imanını arttırdığını, Le ilah illallah Muhammedur Rasulullah kelime işaretinin şartlarının neler olduğunu, bu gibi mevzular üzerine inşallah utala duracağız. İman bahsi çok geniştir. Yani bir insan bir kitap yazmaya kalksa maakat ki çok geniş bir kitap <gülüyor> yazar ve bu mevzular çok büyük, çok geniş malzemeler toplayabilir. Ben sizlere sadece iman konusunda mümkün olduğu kadar meseleleri hülasa ederek fakat iman konusunun bütün yönlerini ele almakla bunları işleme çalışıyorum. cenab Hak bizleri iman bahsinde imanı, imanın kavramını, hakikatini iyi anlayan, sınırlarını iyi öğrenen, ona göre tatbik eden kullarından eylesin. Dinleyip de güzelce ittiba eden, Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvaffuk amel eden kullarından eylesin. Dersle ilgili sorularınız varsa e, bunu da sorabilirsiniz. İman konusunun bahsi e, çok geniştir. İnsanların e, iman konusunda bilmedikleri çok şeyler vardır. Çok insanlar taklidi bir imana sahiptir. Tahdiki bir imana sahip değildir. Öyle insanlar vardır ki ben iman ettim der. Ama onunla bir münakaşaya bir münazara oturduğun zaman bakarsın uluhiyet konusunda e, amelen saptığı imansıza ciddi noktalar vardır. Allah'ın üstüne sıfatları konusunda teril yoluyla, ret yoluyla, inkar yoluyla sapkın noktalar vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve getirdiği meseleler üzerinde çeşitli şüpheleri vardır. Yani onun için iman konusuna ihtimam göstermenizi, bu mevzu da çeşitli eserler okumanızı, imanınızın artması için ne gibi ameller amellerin kişinin imanı arttırdığını, bunları öğrenmek ve bunları hepimize e, tatbik etmek gerekli olan şeylerdir. Cenab-ı Hak cümlemizi, imanımızı salih amellerimiz amellerle muhafaza etmeyi ve bu dünyadan geçerken en son kelimemizin Aşırı La ila ilaallah, ve işte da ne Muhammedan ve Rasulü sözün olmasını Cenab-ı Hak'tan diyoruz. Dinlediğinizin Allah'ın merazı olsun. Bugün tavırla görüyoruz ki kendi temiz araçlara, eşler yanında, hayal, baya hiç yok denilecek seviyede. Anlıyorum. Acaba bu durum ne teskilidiyor? Evet. Şimdi biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde, üstünde gelen rivayette, imanı 70 kusur, 60 kusur, 70 kusur şübelerin bulunduğunu ve bunun en yücesi, en yükseği la ilahe illallah Muhammed resulullah kelimesi oldu ve bunun en adna şubesi en aşağısı insanlara yollarda ezil olan şeyi izalet olduğunu ve hayanın da imandan bir şube olduğunu açıklamıştır. Demek ki imanın mertebeleri vardır. Haya da bu imanın mertebelerinden bir mertebesidir. Ancak bizde mertebeleri ilki La ilahe illallah Muhammed ve Resulullah gerekçelerini yerine getirmek, şartları yerine getirmek, en üstün olduğunu inanıyoruz. Bunun en aşası da insanın, insanları yolda eziyet veren şeyleri izaret etmen olduğunu biliyoruz. Bu, en âlâ, en yüksekle, en edne arasında muhakkak ki mertebeler vardır. Bu mertebeler, kişilerin, kişileri bununla, bu mertebeleri kabul etmek, kabul ettikten sonra yapmış olduğu amele göre, imanın artma ve eksilme söz konusu vardır. Şimdi kişide madem ki haya imandandır eğer bir hayasızlık varsa hasreten bu Avrupa'da gençlerimizin onların kültüründen ve ahlaklığından teslim edilmesi ve bile bu haya kalktıysa demek ki imanlarında büyük bir zedelenme, büyük bir dejelene meydanacakmıştır. Büyük bir eksilme meydanacakmıştır. Çünkü imanın en büyük sıfatlarından Büyük bir sıfat eksilmiştir. Yani o da hayal sıfatı. Allah muhafaza insan öyle bir duruma gelir ki hani insanın imanı mülkeri gördüğü zaman elle, elle onu değiştirme ki bu en büyük iman noktasıdır. Buna gücü yetmezse diliyle buna gücü yetmezse en azından kalbiyle buğz etme noktası vardır. Bunun aslında iman yok. Bu iman en zayıf noktası kabul Şimdi öyle bir duruma geldik ki hem hayasızlık söz konusu. Nesir hayas hale geldik. Biz de bu nesle veya gördüğümüz münkerlere karşı maalesef öyle bir duruma düşürüz ki bazen Allah muhafaza diyorsun. Yani o münkeri dahi münkeri gözle göre göre öyle bir alışıyoruz ki artık buz da kalkıyor. Allah muhafaza. Bakınız buz iman en yani zayıf noktasıdır. Hatta bir rivayette ise bunun verasında hardal tanesi miskazilere iman yoktur. En son buz noktası, kalple buz. Bu kalktığı zaman artık e, ne olur? Mülkeri maruf görür, marufu mülkeri görmeye başlar. İşte bu insanların kalbini Allah muhafaza La ilahe illallah Muhammedur Resulü hakikatinin silinmeye yavaş yavaş yani kalpten izale olmaya başladığı zamandır. Öyleyse biz bu imanımızı arttırıcı, yeniden İslam'ın bize getirmiş olduğu hayayı gençlerimize ve kendimize elde etmeye bizi bunu kazandırıcı amelleri yapmamız, bu imanımızı arttırıcı ameller yapmamız gerekmektedir. Yoksa Allah muhafaza böyle bir duruma düşeriz. Bu çok tehlikeli bir durumdur. onları aramızda Böyle bir duruma düşersek neredeyse yani hiçbir fark kalma durumuna, yani Allah muhafaza insan düşer ki memleketimizden buraya gelen bir sürü insanların halini görüyoruz. Baktığınız zaman yani hiçbir kafire bir arada bir fark görebiliyoruz. Aileli yaşantalarında, hareketlerinde, sözlerinde hiçbir fark göremiyoruz. Allah muhafaza diyoruz. İşte onun için yani imanımızı arttıracak Ne yapıyoruz? Bu gibi dersler yapıyoruz. Bu gibi kaynaşmalar yapıyoruz. Niye sahabeler gel ima, bir saat iman edelim? Sahabe iması mıydı? Hayır. Yani imanımızı arttıralım. Kasıt bu. O yüzden yani biz birbirimize destek olmaya, beraber olmaya, birbirinizin imanınızı arttırıcı sohbetler yapmaya meskuluz. Evet buyurun. tabi Tabii işte yani cemaatın rahmetli buradan gelmektedir Yani az önce e, ifade ettiği gibi bir kişi yani e, cemaat olduğu zaman e, ne yapacaktır bir şahsi manevi teşekkül edecek ve kaybettiği şeyleri kazanacaktır imanı arttıracak e, hayatını yeniden kazanacak ondan sonra hayır amelleri iktisap edecektir imanı artıracaktır kötü mükerahattan kurtulacaktır Başka zaman tek başına yaptığı hayasızlıkları cemaatle yapamayacaktır. Ve böylelikle hayır işleyen bir mekanizma haline gelecektir. Evet Başka soru var mı? Evet. evet. Soru. Kızılel Aleyhisselam peygamber miydi? Kızılel İslam eee Kur'an-ı Kerim'de gelen ifade ile salih bir kul olduğu ve Musa Aleyhisselam'ı imtihan etmek için geldiği ve onun yani madem ki kendisine Musa Aleyhisselam'ın şeriatına tabi değil, başka bir hani şeratla geldiğine göre yani bu onun peygamber olma yani bu bunda yükümlü olduğu durumu da ortaya ortaya çıkabilir ki bu ihtilaf meselesidir. Bir de şöyle bir ihtilaf vardır. Hızrı Aleyhisselam sağ mıdır? Hızrı Aleyhisselam öldü mü? Sahih olan kavle göre Hızrı Aleyhisselam sağ değildir. Hızrı Aleyhisselam öldü. Eğer sağ olsaydı Hızrı Aleyhisselam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin madem ki şeriatından çıkmak e, caiz değildir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hızrı Aleyhisselam olsaydı muhakkak gelir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kendisi e, ne yapardı? Tabi olurdu. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün e, Dâremi'nin ve diğer süren kitaplar yapmış olduğu divayette, e, Aziz bazı teraptan sahifeler görür. Peygamberimiz sallallahu kızarı bozarı kızarır, bozarır. der ki ya Ömer ben içinde olduğum halden bunu yapacaktır. Yapacaktır. E, der ki ya Ömer Allah'a yemin olsun ki eğer Musa aleyhi hayatta olsaydı bana ancak tabi olmakta, hani çare bulurdu. Hani Bana e, tabi olmakta, bana biat etmekte benim yoluma tabi çare bulurdu. Bana yani, uymasaydı kurtulamazdı. Çünkü Allah Resulü Sallallahu'nun bir şeriatı, bütün şeriatları kapsamış ümmetlere gelmiş. O an şeriat, o arzıza hayatta olsaydı Resulü Sallallahu'na gelip tabi olurdu. Demek ki kendisi e, ölmüş, sadi böyle bir durum olmadı. Ki en racı olan kabil budur bu konuda. Evet, başka bir soru var mı? O iman etrafında, yani kişinin bazı mesela anlayamadığı noktalar olabilir yani. Şimdi her zaman Mayıs'ın altında biliyorsun bu hadirellerde kutlama meseleleri. var. Evet. Peki bu kutlama meselelerinden dolayı imandan zarar olur mu bu adamın? Olmaz. Hmm. Çok biliyorsun güzel. Ya, bunların Çok güzel güzel. yani bunların şeylerini kutluyorlar yani. Şimdi arkadaşlar bu her sene maalesef bu hızırlaz hızırla dedikleri hızırlaz dedikleri bir bayram var. Cahil insanlar ekstri bunu aleviler yapanlar. Bir ateş yaparlar. Kişi kalkıp ee, hani biz diyoruz ki cahil, cehalet bir özürdür. Hani bazı noktalarda cahalet özür olmayabilir. Kişinin zararı olarak yani bilmesi gereken bildiği şeylerde e, cehalet, zararlık sayılmaz. Lakin bu gibi şeylerde bu e, bir cahillik olabilir. Onun için hücret ikam etmeden biz kalkıp o insanları tekfir edemeyiz. Hani bu bir adet olarak kalmış. Ama o insana sorsan bu adet nereden geldi? Bu adeti kim getirdi? E, bu, adetin, bu adeti e, mesela ne için yapıyorsun? Değil mi? Hangi gaye ve hedef yapıyorsun? Ne olarak? Çünkü onun itikadı önemli. İtikadına göre durum değişir. Ama cahillikle bilmeyerek, insanlar yaptığı için yapıyorsa, bir adet olduğu için, evlediği için yapıyorsa, bu adama bunu yapmaması, bunu yanlış bir hareket olduğunu, yani e, İslam'a ve imanınıza ters düştüğünü, kişiyi küfre düşebileceğini anlatırsa, o insan bırakar, bırakmazsa o zaman durumu tehlike edir. Evet.